يعني أهل الكتاب فقلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وأنت لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا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 sizlere müjdeler olsun. Muhakkak Allah Teala size mağfiret buyurdu. Aynı hadis Ubade bin Samit, Utbe bin Gazvan ve Rifaa tarafından da nakledilmiştir. Ayrıca Bukhari bunun benzerini Babu i̇glâk Babi başlığı altında tahriç etmiştir. Her halükarda hatme, teveccüh ve nef'ü ispatın taşlarla parmaklarla tesbihle sayılması varit olmuştur. Mesela, Ebu Davud, Tirmizi, ve hakimin de tahriş ettikleri, ''Aleykunne bittesbihi ve tehlili ve teqdisi, ve akidine bil enamili, fe innehunne mes'ulatun mustantikatun, ve la teğfulne fetenseyne rahmete Siz kadınlara, tesbih, tehlil ve takdis gerek. Parmaklarınızın eklemleriyle bunları sayınız. Çünkü onlar, Yaptıklarından sorumludurlar. Lehte ve aleyhte konuşucudurlar. Sakın ha, gaflete dalmayın. Unutursunuz. Mealindeki hadisi şerif konuya delildir. Tesbih, Subhanallah, Subhanallah, Tehlil, La ilahe illallah, Yani nef'ü ispat, Takdis, Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi ve ruh zikirleridir. Kıyamet gününde bütün azalar,